Elhamdülillah. Ve salatü vesselamü ala Resulillah. Kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu Sahabe-i Kiram'ın, rıdvanullah teala aleyhim Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaati, ona ihtiramı Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmak üzere gösterdikleri gayret hakkında olacak. Evet. Daha önceki haftalarda da ne yapmıştık? Bu dersin benzerini yapmıştık. Yani bu ders daha önceki haftadaki, haftalardaki dersin neyi? Uzantısı. Evet. Evet. Bu konuda Minnerin emiri Ömer bin Hattab anhu şöyle diyor. Ey insanlar! Din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyip zennediniz. Yani buray, buray. Din üzerine sadece Allah Subhanahu Taala emreder. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, nehilerini en iyi şekilde anladığından dolayı ona şerh getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetlerine ümmetlerine emreder ve nehy Yani biz Allah ve Resulünün din için, din hakkında, getirip bize emrettiklerini nehyettiklerini al-ra's <gülüyor> ve'l-ayn diyerek kabul ederiz. Bir de bakarız sahabe-i kiram aleyhi ecmaîn bu iki nas'ı yani Kur'an'ın ve sünnetin nas'ını nasıl anlamışlar, nasıl hayatlarına tatbik etmişler, kendi talebelerine nasıl öğretmişler. Bunu da ne yaparız? Kendimize Kur'an ve sünneti en iyi şekilde anlayabilmek için delil olarak kabul ederiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Benim kendi görüşümle hareket ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı geldiğim bir gün vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u ne yapıyor şimdi? Kendi meselesini bize anlatıyor. Bunu yaparken de Yani bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a zahirde karşı gelme durumunu yaparken de haktan ayrılmak niyetiyle bunu yapmadım. Zahirde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı geldim gibi bir durum arz etti. Ama bunu ne yapmadım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gelmek niyetiyle yapmadım. Bakalım neymiş? Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerle yaptığı bir anlaşmadan dolayı Müslüman olan ve zincirler içinde elinden ayağından zincirlerle bağlanmış bir durumda gelen Ebu Cendel'i yapmadı? Medine'ye kabul etmedi, geri çevirdi. Ya Aba be Cendel, ben Mekkeli müşriklerle bir Muahede yaptım, onlara söz verdim, onlardan gelenleri kabul etmeyeceğim. Ben ne yapamam? Sözümün hanisi olamam. Sen şimdi git dön, Allah Azze ve Celle'den sana bir necat ve felah vereceği günü bekle. Allah Azze ve Celle'ye duayet Allah sana bir felaj ne yapacak? Meydana getirecek. Evet. Anlaşma yapılırken de şöyle oldu. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anhu o günkü tabloyu ne yapıyor? Ee, bize bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim yazınız. Muahedeye. Müşrikler dediler ki Bizim senin dediğin şeyleri kabul ettiğimizi mi görüyorsun da böyle yazdırıyorsun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle biz bu muahedeyi ne yapıyoruz? Kaleme alıyoruz. Sen sanıyor musun ki biz Rahman'ı ve Rahim'i tanıyoruz? Tanısaydık senle muahede etmezdik, seninle karşı karşıya gelmezdik. Sen... Bismike Allahumma diye yazdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim diye değil de Bismike Allahumma diye yazdır. Ey Allah'ım senin isminle. Resulullah Aleyhisselam buna karşı geldi. Ben ise Resulullah Aleyhisselam bunu kabul etti. Ben ise karşı geldim. Neden karşı geldi? İstedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi olsun. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif olsun diye karşı gelmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü kabul edilsin diye karşı geldi. Ama bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Sübhanallah, bu Bukhari'de ve Tabarani'de karşımıza çıkan bir hadis. Hazreti Ömer radıyallahu Anhu Bunu yediremedi içine. Ondan karşı geldi. Ama Resulullah ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Ya Umar ben kabul ettikten sonra sen neden karşı geliyorsun? Bunun üzerine ben de ne yaptım? Bundan razı oldum kabul ettim. Yani kardeşler Resulullah aleyhissalatü vesselam ne söylediyse bizim için hayır odur. Neden nehyettiyse? Bizim için onu uygulamamak hayırdır. İlk etapta müşriklerin Bismillahirrahmanirrahim söylemeleri ne yaptı? Sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlar bir vaziyet arz etti. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır Bismillahirrahmanirrahim yazacaksınız deseydi belki ne yapılmayacaktı o gün? Müminlerle... Peygamber aleyhissalatü vesselamla müşrikler arasında 10 senelik muahede olmayacaktı. Zahirde zahirde sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri bir adım atmış gibi görülse bile biz gaybı bilmediğimizden dolayı, gaybın sahibi gaybın anahtarları Allah azze ve celle olduğundan dolayı Allah subhanehu ve teala da gaybın Çok az bir parçasını o günde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiğinden dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Bismillahümme ey Allah'ımız, ey Allah'ım senin adınla ibaresine razı oldu. Bakın, Bismillahümme ey Allah'ım senin isminle. Putların isminle değil. Lat menat, ruzza o asaf na ile putlarının ismiyle değil. Müşrikler de Allahu Teala Celle'yi kabul ediyorlardı. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı, ikrar ediyorlardı. Öldürenin o olduğunu, rızık verenin o olduğunu, diriltecek olanın o olduğunu kabul ediyorlardı. Ama bunun yanında da putları Allahu Teala Celle'ye yaklaşma vesilesi olarak addediyorlardı. Yani rububiyet tevhidinde Mekkeli müşrikler hemen hemen bizim inandığımız gibi inanıyorlardı. Rububiyet, tevhidi meselesinde çok az bir neleri var. Mekkeli müşriklerle bizim aramızda müşkileler var. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah tarafından aldığı vahiy ile ne yaptı? Bildi ki Hudeybiye musallahası 10 sene ne yapacak? Müminler, müşriklerle karşı karşıya gelmeyecekler. Savaşmayacaklar. Müslümanların İslam'ı daha iyi, rahat bir şekilde yaşamaya zemin hazırlayacak olan bir anlaşma bu. Ama ne yapıldı? Er-Rahman, Er-Rahim sıfatları, isimleri ne yapılmadı? Allah Azze ve Celle'nin anılmadı. Ama Allah Azze ve Celle'nin en büyük ismi olan Allah isminden feragat edilmedi. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından almış olduğu vahiyle nasıl ileri görüşlü olduğu ne yapıyor? Adeta mühürlenmiş oluyor. Evet. Ömer radiyallahu anhu, devam edelim yine, şöyle buyurdular, Sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetva ve koyduğu hükümlerdir. Bunlar uyulacak olan dinin özü ve aslıdırlar. Şunun bunun yanlış olabilen ve görüşlerini kendinize sünnet yapmayın. Bir insan hata edebilir. Ne kadar alim allame olursa olsun algılamasında anlatmasında efendim fehminde ne yapabilir? Hata edebilir. Edemez mi? <gülüyor> edebilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih rivayetleri varken neden ben başkalarının hatalı olabilecek olan görüşlerine ittiba edeyim? <gülüyor> Hazreti Ömer radıyallahu anh'u ne yapıyor? Bak bize burada Nasıl davranacağımızı adeta kulağımıza fısıldıyor 1400 sene önce. Evet. Bu da Cami'ul beyanil ilimde ne yapıyor? Kaydedilmiş bir rivayet. <gülüyor> Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain büyüğüyle küçüğüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sadır olan bütün emirlere ve nehilere anında duydukları anda ne yapıyorlardı? İtaat ediyorlardı, ittiba ediyorlardı. Şimdi Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu başından geçen bir hadiseyi bize ne yapıyor? Hikaye ediyor. Ebu Talha radıyallahu anhu Ümmü Süleym'in kocası. Ümmü Süleym, Enes ibn-i Malik'in anası. Yani Ebu Talha, Enes ibn Malik radıyallahu anhunun üvey babası. Diyor ki, ben üvey babam, Ebu Talha el-Ensariye, Ebu Ubeyde ibn-i Cerraha, Ubey ibn-i Kaaba radıyallahu Ta'ala anhum ecmain, tabi o zaman ne yapmamıştı? Ee, tam manasıyla içki haram kılınmamıştı. Bunlar İslam'ın İslam'ın o gündeki gözde kimseleri. Hurmadan yapılmış, bayağı bildiğimiz hurmadan yapılmış fadih. İçkisi dağıtıyordum, veriyordum. Ebu Talha ne yapmış? Cömert biriydi, zengin biriydi. Küplerle o güne kadar ne yapıyorlardı? Şarap e, kuruyorlardı kendileri evlerde. Gelen misafirine de ikram ediyorlardı şarabı. İşte o gün daha ne yapmamıştı? Şarap haram olmadığı için Ebu Talha da radıyallahu anh'ı cömertliğini gösteriyordu diğer evine gelen misafirlere. Evet. Burabah Birisigaldi Innam al Khamru al-Maisi ruw ansabu al azlamu or Ridsu Minamali Shaitan Ayeti Kermesine Yuksek sesle medina and sohatlaranda o kuyodu. Ayeti keriman in sununda allahja al-ashanahu fahal antum muntahun buyurio. Fahal antum muntahun. Vazgeçtiniz değil mi? Allah soruyor Celle Şanuhu. Önce haram olduğunu bildiriyor. Vazgeçiniz demiyor bak. Vazgeçtiniz değil mi? Neden böyle soruyor? Çünkü bir mümin Allah Sübhanehu ve Teala'dan gelen emri behemahal kabul eder. Ne yaptık? İnteheyna ya Rabbena inteheyna dedi sahabe-i kiram. Vazgeçtik ya Rabbi vazgeçtik. Yani bu ayeti kerimeyle içkinin haram kılınmış olduğu ne yaptı? Sahabe-i kiram tarafından duyuldu. Ebu Talha evinde İçki ne yapıyordu? Ziyafeti veriyordu. Kimisi maşrapadan almış ağzına götürüyordu. Kimi e, maşrapadan nereye döküyordu? Kadehlere döküyordu. Kimisi küpten alıyordu ama hepsi içki meclisinde içiyorlardı. Bu fehel entum muntehun ayeti kerimesini duyunca Ebu Talha radiyallahu anhu Enes ibn Mali'ye yani oğulluğuna şöyle dedi. Ya Enes radiyallahu anhu şu şarap küplerine doğru kalk da onları kırıver. <gülüyor> Bakın, dikkat edin. Ya işte şarapları ne yapalım? Sirke yapalım. Ya kocaman bir küp, 2 küp, 5 küp şarap. Olur mu lan? Şaraplar boşa gitmesin. Sirke yapın. Ya önceden satı verelim bunları da. Paralarını tasadduk ederiz. Böyle de düşünmediler. Enes duydun değil mi? İlahi hükmü kalk git oküpleri kırıver. Semi'na ve ata'na. İşittik, itaat ettik. İşte onlarla bizim aramızdaki fark bu. Onlar işitiyorlardı, anında uyguluyorlardı. Biz işitiyoruz. 40 tane fesatlık düşünüyoruz. Ya acaba bunun altında bir şey var mı? Nasıl bunun biz yamuğunu, yılığını çıkar, kaçar noktasını arayabiliriz? Belki bir şey vardır deyip de ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Sahabe-i düşünmüyorlardı. İşitiyorlardı, amele koyuyorlardı. Evet. Enes radıyallahu anh'u diyor ki, bu emir üzerine ben taştan oyulmuş, içine içki konulan mihras, kabımıza doğru kalktım da onun aşağısından vurup kırıverdim. O da kırıldı diyor. Demek ne yok? Bekletmek yok. Başka bir meseleye çevirme hususunda yamultmak da yok. Anında icraat var. Evet. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain, Resulullah aleyhissalatü vesselam nasıl yapıyorsa o şekilde yapmaya özen gösteriyorlardı. Kendilerinden süsleme bir ibadet ne yapmıyorlardı? Uydurmuyorlardı. Ama bugün insanlar Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir haber olmakla beraber ne yapıyorlar? Sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o mesele hususunda onları serbest bırakmış, onlarda bir şeyler ekleyip uydurup da o uydurduklarıyla Allah Azze yakın olmaya çalışıyorlar. Yarın bu şekilde davrananların eline hiçbir şey geçmeyecek. Allah'a yemin olsun akıntıya kürek çeken kimsenin boşuna yorulduğu gibi olacaklar. Allah Celle Şanuhu bundan muhafaza buyursun. Bakın Umer İbn-i Kattab radıyallahu anhu ne yapmış? Abis İbn-i Allahu radıyallahu anhu da onun yaptığı bu meseleyi görünce bunu bize nasıl hikaye ediyor? Abis radıyallahu anhu Ben diyor Ömer i̇bn Hattab'ı, Hacer-ül diyor öperken gördüm. Hem öpüyordu hem de şu şekilde söylüyordu. Bakın, fiiliyatla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl davrandığını bizzat gören Ömer radıyallahu anh'ı gösteriyor kendinden sonrakilere. Bir de bunun mana ve mahiyetini, maksadını da ne yapıyor? Dile getirmekten geriye kalmıyor. Öğretici böyle olacak. Hem aslı, meselenin aslını öğretecek, hem de onu şerh edecek. Ta ki başka birileri yanlış anlamaya mahal verecek bir durumla ne yapmasın? O meseleyi kendi kafasına göre anlamaya çalışmasın. Subhanallah. Hem öpüyor Hacer-ül Esved'i, Hacer-ül Esved biliyorsunuz kara taş demek. Hem de şöyle söylüyor. Ben senin ne zarar ne de fayda vermeyen bir taş olduğunu çok iyi biliyorum. Senin aslın asların taş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seni öperken görmemiş olsaydım Ben de seni asla öpmezdim. Seni öptüm, öpüyorum, öpeceğim. Ne için? Resulullah seni öptü diye öpeceğim. Bakın, cansız bir taş. Öpmek nedir? İhtiramdır değil mi? Saygı gösterilme alametidir öpmek. İnsan, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İnsan ne yapmaz? Nefret ettiği bir şeyi öpmez. Nefret ettiği bir şeye tükürür. Ama Ömer radıyallahu anh'u ne yapıyor? Hacer-i öpüyor. Ne için öpüyor? Resulullah aleyhissalatu vesselam öptü diye öpüyor. Demek ki bizim bugün Mekke-i Mükerreme'ye hac için gittiğimizde yahut da Umre için gittiğimizde eğer etrafımız kalabalık değilse, Hacer-ül Esved'i öpme imkanımız varsa Resulullah Aleyhisselatü ve onun gözü de ashabı Hacer-ül Esved'i öptüler diye biz de ne yaparız? Teberrüken gider onu öperiz. Hacer-ül Esved'i öpmek sünnettir. Hacda ve umrade Müslümanlara zarar vermemek, eziyet etmemek ise farzdır. Ama adam bugün Hacer Resmed'i öpeceğim diye ona kakıyor buna vuruyor bilmem ne yapıyor. Sübhanallah bakıyorsun ibadet yapacağım derken, sahaba gireceğim derken adam kabahat işliyor. İşte bu sünneti anlamamak. Sünnetin Sünnetin mana ve mahiyetini Kavrayamamaktan ileri geliyor Sahabe-i kiram Hacı Ölesved'i öpmek için ne yapmadılar Birbirleriyle kavga etmediler Kadın giriyor oraya Kafası gözü bilmem neresi açılıyor Ondan sonra Örtüsü düşüyor bilmem Kepaze bir hale gelip oradan çıkıyor Erkeklerin yanına Kadınların oraya girmesi caiz değil Bugün de neden Çünkü herkes sıkışık bir vaziyette Erkek olsa dahi eğer oraya gidip de birisinin kalbini kıracaksa, birisine dokundurup da canını acıtacaksa oraya girmek de yine ne değil? Sevaba vesile olacak bir durum değil. Evet, bu da Bukhari ve Müslim'de bulacağımız bir rivayet. Kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatını en ince noktasına kadar sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Tarasut ediyorlardı. Adeta gözleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindeydi sahabe-i kiramın. Çünkü Allah Celle Şanuhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tavırlarını, davranışlarını bizim için dünya ve ahiret saadetimiz olsun diye onu bize ne yaptı? Numune olarak gösterdi. Her cihette, insaniyet cihetinde, ibadet cihetinde, itikat cihetinde Sahabe-i kiram, rızvanullah teala aleyhim ecmaîn. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a benzemek hususunda yarışıyorlardı. Sanki gözleri Resulullah aleyhissalatu vesselam'un üzerindeydi. Ne yapacak ki biz de onu görelim, aynen ifa edelim diye düşünüyorlardı. Bakın şimdi. Abu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu bir olay bize anlatıyor. Olay namazın içerisinde cereyan ediyor. Ön safta, ön safta, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu bu meseleye ne yapıyor? Muttali oluyor. Bizim de nasıl davranacağımızı bu şekilde bize öğretmiş oluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, mübarek mescidinde bir gün ne yapıyor? Sahabe-i kirama Namaz kıldırıyor, ayaklarında ayakkabı var. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam, Yahudiler diyor ayakkabılarla diyor namaz kılmazlar, siz diyor onlara muhalif olunuz, ayakkabılarınızla namaz kıldınız. Ama tabi insan ne yapacak? Ayakkabısıyla namaz kılacağım diye sağa soluna bakmamazlık etmeyecek. Onun sağa soluna bakacak, pislik varsa yere sürecek, öyle kılacak. Yani her şeyin neyi var? Bir usturubu var. Sen bas efendime söyleyeyim necasettin üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam ayakkabıyla namaz kıldı diye o necis ayakkabılarla namaz kılmanın yolunu ara böyle de değil yani bu kadar da ucuz değil. Eğer basmışsan pisliğe ne yapacaksın namazdan önce ayakkabının çevirip altına bakacaksın pislik varsa temizleyeceksin temizledikten sonra Yahudilere muhalefet olsun diye ayakkabıyla kılacaksın. Yer temizleyici mi? Yer temizleyici. Tabii toprak temizleyici. Ama Yahudilere muhalif olacağım diye sen bugün camilerde bir karış havu olan halının kilimin üzerinde namaz kılmayı istersen ayakkabıyla içeriye girersen o günde Ne yapacaksın? Sırtına posteki sarılacaksın. Çünkü imamdan ve müezzinden, cemaatten sopa yiyeceksin. Neden? <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evinin içinde, hasırın üzerinde kılarken böyle kılmadı. Camide kılıyordu. Resulullah Aleyhisselatü mescidi kum döşeliydi. Yani yerine, zamanına, zeminine göre davranmayı da Resulullah'tan öğreneceksin. Öyle aptal gibi bir şeyi, aa bu böyleymiş deyip de onu... Ne yapmayacaksın? İstediğin şekilde kullanılabilecek bir taş haline getirmeyeceksin. Duvardaki bir deliği kapatmak için bile uygun bir taş buluyorsun öyle değil mi? Yüz yuvarlak bir taşı sokmuyorsun duvarın deliğini kapatmak için. Dört köşe beş köşe bir şey bakıyorsun. Resulullah nerede ne zaman ne şekilde yaptıysa o mesele senin başına da Nasıl geldiyse, o şekilde cereyan ettiyse onu ifa ve icra edeceksin. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de ne yapıyor? Namaza duruyor. Namaz esnasında ayak ayakkabılarını çıkarıp sol tarafına koyuyor. Hani bazıları derler, ya işte namazda hiç... Bir tarafın hareket etmeyecek, ayağını kaldırmayacaksın, parmağını oynatmayacaksın. İşte efendime söyleyeyim şöyle olmayacak, böyle olmayacak. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiş sözde, sağ ayağımın yerden oynamamasının ne kadar sevap olduğunu bilseydiniz, Çiviyle ne yapardınız? Çakardınız ayağınızı yere. Böyle bir şey yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gün geldi. Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'e validemize ne yaptı? Kapıyı açtı. Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'u mescidin ortasında namaza duran adamın ensesinden tuttu. Ta duvara kadar, kıble duvarına kadar adamı ne yaptı? Yürüttü. Senin kadar bilmiyor muydu Ömer? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Namazda yürünmeyeceğinin farkında değil miydi? Yani bir insan ağzından çıkacak olan sözü ne yapması lazım? Tartması, ölçmesi, biçmesi lazım. Nereye gidecek? Kime değecek? Kimin kalbini kıracak? Kime bu söz dokunacak? Bunu bilmesi lazım. Bilmiyorsa konuşmayacak. Yani illa Allah dil verdi diye sana bu dili boş meseleler hususunda da hareket ettirmeyeceksin. Biliyorsan konuşacaksın, bilmiyorsan bilene soracaksın. فَاسْلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah buyuruyor Celle Şanuhu. Bilmiyorsanız bilenlere ilim ehline ne yapın? Sorun. Ama ilim ehli diye gider de sen nalbant da ilim ehli. Nalbant'a gider de hadis usulünden sorarsan bu da nalbant da ilim ehli. Neden? Çünkü atı nallamak için ne yapıyor? Adamın bilgisi var. Tecrübesi var. Her şeyi kendi ehline soracaksın. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayaklarını ne yapmış? Namazda çıkarmış. Ayakkabılarını sol tarafına koymuş. Ön taraftaki sahabeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hareketini görünce onlar da çıkarıp sol tarafa koyuyorlar. Onların arkasında olan sahabe ne yapıyor? Onlardan görüyor, onlar da çıkarıyor. Bütün sahabeler birbirinden görüyorlar. Ne yapıyorlar? Namazda ayakkabılarını çıkarıyorlar. Ayağında ayakkabı olan. Yanlıyakta geziyordu mubareklerin çoğu. Hepsinde iskarbin yoktu. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz bitince tabii dönüyor. Bir baksa ki herkesin Sol tarafında ayakkabılar maşallah çıkmış, e, dizilmiş güzel bir şekilde. Neden diyor ayakkabılarınızı çıkardınız? Soruyorlar. Ya Resulallah, namazda dahi olmuş olsak, biz senin ayakkabılarını çıkardığını gördük. Allah Celle Şanuhu namazda da olsa vahiy getirdi, namaz kabısız kılınacak. Onun için sen bu şekilde yaptın. Seni gördük. Allah Celle şanuhu لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ buyurmuyor mu? En güzel misal Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ın hayatında var. E, en güzel ibadet namaz olduğuna göre, namazda sen böyle hareket ettiğine göre, senin davranışların bize numune olduğuna göre, din olduğuna göre, Biz de böyle yaptık. Sen çıkardın diye çıkardık diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam işin mana ve mahiyetini ne yapıyor? Orada anlatıyor. Kardeşler buradan biz ne yapıyoruz? Şunu anlıyoruz. Devam edeceğim hadise. Bir insan çok iyi bildiği bir meseleyi uyguladığında Eğer sair insanlar bu meseleden gafilseler, bunun iç yüzünü bilmiyorlarsa, o meseleyi husule gelen, icra ve ifa eden kişi bunun aslını ne yapacak? Onlara bildirecek. Ta ki ne olmasın adamlar bu meselede teşviş içine düşmesin. Neden bu böyle davrandı, ne için böyle oldu Hata mı etti, isabet mi etti deyip de senin hakkında kötü düşünmesinler diye tabi bize sorarlarsa camiden efendime söyleyeyim çıkıyoruz. Hop evet, lan durun bakalım ben şunu anlatacağım size. Böyle de olmayacak tabi. Adam sorarsa etrafında varsa seni görüp de senin yaptığını adeta Tarassut eden kişiler varsa onları anlatacaksın. Çünkü sahabe-i kiram tarassut ediyorlardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ne yaptılar? Resulullah'tan Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğünü uyguladılar. Evet. Hadise dönelim, devam edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Neden siz ayakkabılarınızı çıkardınız, sizi bu şekilde görüyorum <gülüyor> dediğinde dediler seni gördük biz de çıkardık. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ayak kabusunu namazdayken neden çıkardığının sebebini ne ya bu anlatıyor. Dedi ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam Cibril Aleyhisselam bana geldi ve ayak kabularımda pislik olduğunu haber verdi. Sizden biriniz mescide geldiği vakit ayak kabularını kontrol etsin. Eğer pislik veya tiksindirilecek, tiksinilecek bir şey görürse onu silsin ve ayakkabılarıyla namaz kılmaya devam etsin, kırsın. Bu rivayet Ebu Davud'da bulabileceğimiz bir hadis. Evet kardeşlerim, işte bu şekilde... davranmayı ne yapıyoruz? Sahabe-i kiramdan görüyoruz. Buradaki incelik şu. Allah Azze ve sahabe-i kirama nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı takip etmek? Onun yaptığı gibi yapmak. Onun işlediğini işlemek hususunda gayret sarf ediyorlarsa, sarf etmek onların üzerine yazıldıysa, sahabe-i kiram peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti olmakla beraber biz de Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetiyiz. Onlara vacip olan bize de vacip. Ama biz Resulullah aleyhissalatü vesselamı görmedik. <gülüyor> sahabe-i kiram gördü, Ama onlar sadık oldukları için, sıddık oldukları için, bu dine ihanet etmedikleri için bu din en güzel şekilde bize ulaşsın diye çalıştıklarından dolayı bugün hadis kitapları, ehli Sünnet'in kabul etmiş olduğu hadis kitapları elhamdülillah elimizde. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmet ibn Hanbel'in müsnedi, İmam Malik'in muvattası. Ibn Sünen, İbni Ebi Şeybenin Musannafı, Derminin, Süneni, İbni Kuzeymenin Abir Daha bir sürü var. Bunlarda gelen Bukhari ve Müslim, ala Yani sihatinde ne yapılmış? ittifak edilmiş. Ama onun gayrındaki Ehl-i kabul ettiği hadis kitaplarında bazen zayıf hadisler olabiliyor, bazen uydurma rivayetler de olabiliyor. Ama tekrar elhamdülillah ehli Sünnet muhadisleri bunları ne yapmış? İnce elemiş, sık dokumuş. Hangisinin zayıf, hangisinin sahih, hangisinin hasen hangisinin mevzu olduğunu bizlere bildirmişler. Bizim vazifemiz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan sahih bir şekilde bize gelen durumları ne yapmak? Hayatımıza tatbik etmek. Bitirelim mi? İyi, güzel. Yoksa devam edeyim mi? Eh, siz usanmadığınız müddetçe zaten. Eh, Siz usanmadığınız müddetçe Ben usanmam Allah Azze ve Celle <gülüyor> Bana en güzel şekilde anlatmak kabiliyeti nasip etsin. Doğrulara isabet ettirmeyi Allah Azze Celle bize yazsın ve sevdirsin. Size de dinleyip amel etmeyi kolaylaştırsın, sevdirsin. Ama sadece amel size değil, bana da, bana da. Evet. Bu ümmetin ilk halkasını oluşturan ashab-ı kiramın dinlerine ve onu getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgileri, muhabbetleri, ittibaları ve yaklaşmaları işte böyleydi. Sahabe-i kiram da ve onların tezkiyesinden bahsetmemizin yani sahabe-i kiramdan ve onların tezkiyesinden bahsetmemizin sebebi Ve onların sünnete karşı tutumlarını dile getirmemizin gayesi o kimselerin bizler için örnek bir toplum ve topluluk oluşturduklarından dolayıdır. Allahazze Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bize peygamber olarak örnek ve numune addetti. Sahabe-i kiramı da peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın talebeleri olması hasebiyle, Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini en güzel şekilde, hayatını en güzel şekilde, en sağlam, salih şekilde görüp hayatlarına tatbik ettiklerinden dolayı yaşama babından, yani ümmeti olmaları cihetiyle yaşama babından sahabe-i kiramı Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bize aynı şekilde numuneler Yol haritasını gösteren levhalar olarak ne yaptı? Bildirdi. Evet. Sahabenin yolu, kitabın ve sünnetin ortaya koyduğu en sağlıklı yoldur. Çünkü onlar direktman birinci ağızdan Resulullah'tan duyuyorlardı. <gülüyor> İlk evvela onlar görüyorlardı, nasıl duydular, nasıl gördüler, o şekilde de amele koyuyorlardı. Evet kardeşler, bu yolun dışındaki bir yolda yapılanmaya çalışmak şüphesiz ki hiçbir başarı ne yapmayacak, sağlamayacak insanlara. <gülüyor> Dos, doğru yol var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu ki <gülüyor> Zemin sağlam. Senin vazifen o sağlam zeminden gitmek. Yoksa kaypak zemine taş döşeyip de onu sağlam hale getirmek değil. İkinci defaya Amerika'yı keşfettim dersen seni hemen Manisa'ya sarı Binaya ne yaparlar? Kaydederler. Allah muhafaza. Oraya giren bir daha çıkamıyor. Ha, oraya gidiyor. Hemşireler gidiyor, doktorlar gidiyor ama onlar oraya deli olarak kayıtlanmıyorlar. Delileri, delileri <gülüyor> ıslah ediciler olarak ne yapıyorlar? Kayıt edilmişler. Oraya doktor olarak, hemşire olarak girmek ayrı şey, hasta olarak girmek ayrı şey. Allah Azze ve Celle, bu dinde bizi Hastalardan kılmamasını ne yapalım? Dileyelim, temenni edelim. Yani bu dinde hasta olmak nasıl olur? Sünneti beğenmemekle olur. Sünneti geriye atmakla olur. Sünneti gördükten sonra onun bunun vermiş olduğu hatalı fetvalara, isabetsiz durumlara ittiba etmiş olur insan. Allah muhafaza. O zaman bu dinde ne yapar? Kişileri hastalıklı kılar. Evet. Bu yol, Yani sahabe-i kiramın r.a.v. taakib edilme yolu, akide-de, amelde de, amel de sülük-de, Müslümanların kitap ve sünneti nasıl anlaması gerektiğinin en kolay halledilme yoludur. En müşkilesiz, en basit ve en kestirme yoldur. Evet, Bu yolun diğer yollardan farklı oluşunun en bariz özelliği açıkla anlaşılır olmasıdır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapmadı? Ee, bulmaca gibi konuşmadı. Direkman insan nasıl burnunu gösteriyorsa Resulullah Aleyhissalatu vesselam da her şeyi herkesin anlayabileceği şekilde profesöründe 15 yaşındaki efendime söyleyeyim, çoban Ali'nin de anlayacağı şekilde söyledi. Kellimin nâse alâ kaderi ukuulihim. İnsanlara akıllarının alacağı şekilde konuşunuz buyurdu Resulullah. Kendi de bu şekilde konuştu. Konuştuğu basit kelimelerdi. Ama basit kelimeleri bile 1400 küsur seneden beri ordinarius profesörler şerh ediyorlar. Yine de ne yapamıyorlar? İşin sonuna eremiyorlar. Kıyamet akşamına kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin güzellikleri anlatılacak, bitirilecek Evet. Çünkü bu yol, yani sahabenin yolu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yol, şahsi yorum ve anlayışlardan bahsediyor. Akli ve mantıki tevillerden uzak, kitabın ve sünnetin direkman delil olarak alındığı kesin bir yoldur. Ne yapamaz? Burada tevil yapamazsın, burada mantık yürütemezsin, burada felsefe yapamazsın. E yaparsın. Kimse gelip de parmağını senin gözüne dürtmez. Mantık yürütürsün. Ama gelir Efendim Özelim hadis ehli olan birisi neye dayandın der. Bu lafın altında kalırsın, ezilirsin, büzülürsün. Ne yapamazsın? Çıkamazsın bu lafın altından. Delilin nedir sen bunu konuştun? Bunu ortaya attın da neye göre ortaya attın? Derler, hesap sorarlar. Senin dört işlemi bilmen... Bu hesabı çözmen için yetmez. Evet. Sahabenin, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmai'in hazaratının yoluna sarılan kimse, Allah Azze ve Celle'nin dini hakkında delilsiz söz söyleyip helak olmaktan kurtulan kimsedir. Yani kim sahabe-i kiramın yoluna seyri sülük ediyorsa, Sağlam ve sahih olan bir yola, tehlikesiz bir caddeye ne yapmış olur? Girmiş olur. Kim de yamultuyorsa, kim de onun bunun dedikodusunu alıp da parmağına dolayıp, bunu çoğaltıp, bunu savunuyorsa, bu adamın başına da bu dünyada bir sürü mesele tebelleş olur Ahirette de yapmış olduğu bu davranıştan, söylemiş olduğu bu sözden, inanmış olduğu bu akideden de ne yapar? Sigaya çekilir. Evet. Kardeşlerim, sahabe-i kirama Rıdvanullahi Teala Aleyhi ittiba ederek onların inandığı gibi inanan ve onlar gibi amel eden kişi, Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve peygamberinin sünnetini dolaylı olarak da olsa tevil ederek terk etmekten korunan kimsedir. Bu yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi gecesi gündüz gibi ap aydın olan bir yoldur. Resulullah öyle buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Sizi diyor öyle bir yolda bıraktım ki onun diyor gecesi de gündüz gibi. Olan gecesi gündüz gibi olursa bunun gündüzü nasıl olur? Ha, bu hadis İbn Mace'de. Kardeşlerim öyleyse Bütün bu ikna edici bilgiler sunulduktan sonra birileri çıkıp da hala şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı der ve kendine göre çözümler üretecek olursa bundan sonra bu konuda söylenecek tek söz yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şu söz olmalıdır. Söyleyeceğimiz, rivayet edeceğimiz, dile getireceğimiz bu hadis İbn Mace'de ve Ahmed İbn Hammel'in Müsned'inde bulunan bir rivayet. Evet. Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Artık bu yoldan sapan helak olur. Ve helak olmuştur da Diyoruz bu adam bidat ehli. Ya bunu bidat ehli oldun nereden tanıdık biz? Boynuzu mu var? Kuyruğu kulağı mı var bu adamın? Bizden farklı olarak. Adamla konuş 15 dakika. Sünnet ehli mi, bidat ehli mi olduğunu ne yapıyorsun ortaya? Çıkar veriyor adam. Er raculu tahtelis yani. Kişi dilinin altında gizlidir. Yalnız konuştur. Ama konuşturmasını bil hele 15 dakika konuşup da, konuşturup da, babanın adına, ananın adına, hangi kabiledensin, efendime söyle oturduğun yerin adresi nedir der de. Mala yani ile adamla 15 dakika konuşursan o adamı çözemezsin. Kıyamet akşamına kadar böyle meselelerden bahseden yine anlayamazsın adamı. Adamın akidesini ortaya çıkaracak, amelini ortaya çıkaracak, itikadını ortaya çıkaracak Sözleri Bulacaksın Onların ortaya çıkmasını Sağlayacak şekilde Sorular soracaksın ki Adam ne yapsın yumurtlasın Evet Allah Azze Hakkı hak görüp Hakka tabi olmayı <gülüyor> Batılı batıl Görüp Batıldan da Ictinab etmeyi hepimize nasibi i müesser eilesin sünnete ittiba ederek hayat sürmeyi bize sevdirsin ve kolaylaştırsın ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh